Söylediğim bu garip duygu yalnız en zor durumlarda gelir insana. Bu duygu kuşku duymadığımız öyle bir anımızda yakalar ki bizi biraz önce pek önemli saydığımız bir şey büyük şakanın ancak bir parçası gibi görünür bize o anda. Bu rahat, bu kaygısız serden geçtiliği yaratmak için de balina avcılığının belaları birebirdir. Pekuot'un seferine ve bu seferin amacı olan büyük beyaz balinaya bu felsefeyle bakmaya başlamıştım artık. Beni son olarak güverteye çıkardıkları sırada ceketimin sularını silkelerken kuyakuyak kuyak dedim, kuyakuyak kuyak sevgili dostum, sık sık olur mu böyle şeyler? Benim gibi sıklama olan arkadaşımın hiç heyecan göstermemesinden anladım ki, böyle şeyler sık sık olurmuş. Yağmurun altında, muşambasını iliklemiş, rahat rahat piposunu içen üçüncü kaptana dönüp, Bay Stab dedim, Bay anımsadığım kadarıyla siz, ikinci kaptan, Bay Starbuck'ın tanıdığınız balinacıların en dikkatlisi, en uyanığı olduğunu söylemiştiniz. Anlaşılan siz, ortasında yelken açıp uçar gibi giden bir balinanın körü körüne ardına düşmek, dikkatli davranmanın daniskasıdır sizce. Ne sandın ya? Hon burnu açıklarında bir kasırganın ortasında su alan bir gemiden balina indirmişler indirmişlerdenim ben. Yakında duran baş kütüğe dönerek, Bay Flask dedim, siz bu işleri bilirsiniz, benimse aklım mermez. Bay Flask ne olur söyler misiniz bana, bir balinacının bel kemiğini kırarcasına kürek çekip, kendini sırt üstü gerisin geri ölümün ağzına atması şart mıdır bu işte? Daha kısa söyleyemez miydim bu lafı? Şarttır elbette. Sandaldakilerin gerisin geri değil de kürekleri siyah ede ede balinanın yüzüne karşı gitmelerini görmek isterdim. Balinayla yüz yüze iyi bakışırlardı. Yan tutmayan üç tanık durumu bana olduğu gibi anlatmış oluyordu böylece. Fırtınalar, batmalar, sular içinde gecelemeler balina avcısının yaşantısında sık sık rastlanılan şeyler olduğuna göre balinanın zıpkınladığı, ve tehlikelerin en büyüğüyle karşılaştığım bir anda canımı sandala kumanda edenin buyruğuna vermem gerektiğine göre kumanda eden deliler gibi tepine tepine sandalı tam o anda alabora edebilecek kadar kendinden geçtiğine göre bizim başımıza gelen felaket Starbuck'ın boraya meydan okurcasına balinanın üstüne saldırmasından ileri geldiğine göre Starbuck'sa balinacılar arasında çok dikkatli bir adam diye ün saldığına göre ben de bu dikkatli hem de çok dikkatli Starbuck' sandalında çalışacağıma göre ve beyaz balina avına şeytanın ta kendisini avlanmaya gittiğimize göre düşündüm, taşındım. Aşağı inip kabataslak bir vasiyetname hazırlamaktan başka çarem olmadığını anladım. Kuekuek dedim, gel benimle. Benim hukuk danışmanım, noterim ve mirasçım olacaksın. Denizcilerin durmadan vasiyetnamelerini yazmaya kalkmaları tuhafınıza gidebilir ama bu eğlenceden en çok hoşlanan onlardır. Denizde benim yaptığım dördüncü vasiyetname olacaktı bu. Vasiyetname töreni bitince rahatladım, yüreğimden büyük bir ağırlık kalktı. Bundan sonra yaşayacağım günler, Lazar'ın ölüp dirilmesinden sonra yaşadığı günler kadar keyifli olacaktı. Şu kadar ay ya da şu kadar hafta bedavadan yaşayacaktım bundan sonra. Ölümümü de, cenaze törenimi de, sandığıma kilitlemiş, yeni baştan yazmaya başlamıştım. Dört başı mamur bir aile mezarının parmaklığı arasına yerleşmiş, vicdanı rahat, sessiz bir hortlak gibi, hoşnut ve kaygısız çevreme bakındım. Farkına varmadan, gömleğimin kollarını dirseğime kadar kıvırarak, ''Hadi artık, yürü bakalım.'' dedim. Kılımız kıpırdamadan, ölüme, Cehenneme dalalım. Altta kalanın da canı çıksın. Aklın eriyor mu buna flask? Dedi stop. Benim bacağım olsa zor binerdim sandala. Binsem de ancak su deliğini tahta bacağımla tıkamak için binerdim. Timurlenkin askerlerinin yaşlı gözlerle komutanlarının paha bircilmez canını savaşın ön saflarında tehlikeye atmasının doğru olup olmadığını tartıştıkları gibi, balina avının ne olduğunu yakından bilenler arasında seferin başarısı için yaşaması çok önemli olan kaptanın avda canını tehlikeye sokması doğru mudur diye sık sık tartışmalar olur. Avının az çok tehlikesiz anlarında Ahab'ın sandala binmesine, av yerine yakın bulunup gereken emirleri verebilmesine dostlarının bir diyeceği yoktu. Bunu biliyordu Ahab ama kendi kumanda ettiği bir sandalı olsun, üstelikte bu sandalda gemiye yazılı tayfa dışında beş kişi çalışsın. Böyle aşırı işlerin Pekuot'un sahiplerinin aklından bile geçmeyeceğini daha da iyi biliyordu. Onun için böyle bir şey istememiş, bunun sözünü bile etmemişti. Ama kendi başına gereken önlemleri de almıştı. Arçi işi sezip de bu kuşkusunu gemide yayıncaya dek tayfa hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Limandan biraz uzaklaştıktan sonra töre gereği banila sandalları hazırlanmaya başlanınca Ahab'ın yedek sandallardan biri için ara sıra kendi eliyle ıskarmoz yaptığı, hatta sandalın önündeki zıpkın halatının geçtiği yere sokulan küçük tahta çivileri dikkatle yontuğu görüldü. Sandalın içindeki kaplamaya sandalın dibine, belki fil dişinden ayağının ucunu daha rahat dayamak üzere bir ek kaplama vurdurmuş, sandalın pruvasına da balinaya zıpkın atarken dizin dayanmasına yarayan ve koç boynuzu denilen yatık tahta parçasını çakarken özel bir titizlik göstermişti. Sık sık bu yedek sandala biniyor, tek dizini koç boynuzundaki oya dayıyor, bir çelik kalemle oyun şurasını burasını düzeltiyordu. Tüm bunlar görülünce herkeste de bir merak uyanmıştı. Ama bunları son Moby Dick avına hazırlık sanmıştı herkes çünkü kaptan Ahab korkunç canavarı kendi eliyle avlayacağını açığa vurmuştu. Ama bu işte başka gemicileri kullanacağı kimsenin aklından bile geçmemişti. O kiralı ortakların gemiciler arasında uyandırdıkları şaşkınlık çabuk geçmişti. Çünkü bir balina gemisinde hiçbir şeye uzun süre şaşılmaz. Yasa dışı insanları öteden beri taşıyan balina gemilerine dünyanın bilinmedik köşelerinden, bucaklarından en acayip ulusların öyle akıl almaz kalıntıları dolar ki bu gemiler geçtikleri yerlerde batmış başka gemilerin kalaslarına, direklerine ve küreklerine tutunarak açık denizlerde çalkalanan ya da balina saldırılarında, kayıklarda yarı batmış Japon yelkenlilerinde ve buna benzer daha birçok şeyin üstünde öyle acayip yaratıklar bulurlar ki şeytanın kendisi önce güverteye Tırmanıp sonra kaptanla bir çift laf etmek için kameraya inmeye çalışsa, gemiciler arasında pek heyecan yaratmaz bulurum. Her neyse, bu hortlaklar hepimizden biraz ayrı olmakla beraber, gemiciler arasında yerlerini bulmakta gecikmediler. Yalnız fedallah, sarıklı adam, sonuna dek bir sır kaldı. Nereden çıka gelmişti bu adam? Hangi bilinmez bağlarla Ahab'ın alın yazısına bağlanmıştı. Hem de Ahab'ın üstünde belli belirsiz bir çeşit etkisi olacak kadar. Nasıl olur da böyle bir adam Ahab'a söz geçirebilirdi? Kimsenin aklı almıyordu bunları. Onun içinde kayıtsız kalamıyorduk Allah'a. Yumuşak iklimlerin uysal ve uygar insanları, böyle bir yaratığı ancak düşlerinde görebilirlerdi. O da yarım yamalak. Uygar Asya'nın değişmez insanları arasından çıkabilirdi böyleleri. En çok da Asya'nın doğusundaki adalardan, o ıssız oldum olası aynı kalmış topraklarda bugün bile ilk insan kuşaklarının gizemli örnekleri görülebilir. Günler haftalar geçti, fil dişi pekiot yelkenlerini açmış, dört ayrı av alanında ağır ağır dolaşmıştı. Asor adaları açıklarında, Cabo Verde açıklarında, Rio de la Palata'nın denize döküldüğü yerin yakınlarında ve San Helena adasının güneyine düşen sınırları tam belli olmayan bir bölgede dolaşmıştı. Bu son söylediğim sularda yüzüyorduk. Ay ışığıyla yıkanan durgun gecede, gümüş tomarları gibi yuvarlanan dalgalar, usul usul kaynaşmalarla bir ıssızlıktan fazla gümüşten bir sessizlik yayılıyordu dört bir yana. İşte böyle sessiz bir gecede geminin beyaz köpüklü pruvasının çok ötelerinde gümüş gibi bir fışkırtı gördük. Ay ışığının aydınlattığı bu fışkırtının dünyamızla hiçbir ilişiği yoktu sanki. Bunu ilk haber veren fedallah oldu. Çünkü böyle mehtaplı gecelerde direkt başına çıkıp gündüzmüş gibi gözünden bir tek şey kaçmayarak nöbet tutmayı alışkanlık haline getirmişti. Gel gelelim, geceliğin sürülerle balina görüldüğü halde, bunları avlamak için denize sandal indirmeyi göze alan balinacı binde birdi. Bu yaşlı doğuluyu en olmayacak bir saatte, tepelerde direğin başına bir kuş gibi konmuş, sarığının beyazlığı gökte ay ışığına karışmışken gören gemicilerin heyecanlı bir düşünün. Hele bu adam geceler gecesi yukarıda hiç sesini çıkarmadan durduktan sonra birden ötelerden gelir gibi bir sesle ay ışığındaki gümüş fışkırtıyı haber verince yatan tüm gemiciler geminin direğine bir melek konmuş da aşağıdaki ölümlü insanlara sesleniyormuş gibi ayağa fırladılar. Fışkırıyor, kıyamet günü borusu çalsa böylesine ürpermezlerdi ama gene korkudan fazla sevinç duydukları. Gecenin bu olmayacak saatinde böyle bir çığlık gemiciyi öyle delice coşturdu ki gemide herkes kendiliğinden sandalları indirmeye can attı. Ahab hızla ama sendeliye sendeliye güvertede yürümeye başlayarak Baba Fingo, Kuntra Baba Fingo ve Cunda yelkenlerinin açılmasını emretti. En usta dümenci iş başına çağrıldı. Tüm direklere gözcüler konuldu ve gemi Pupa yelken ilerledi. Kıç küpeşteden gelip de bunca yelkeni şişiren rüzgar, gemiyi havalara uçurmak istercesine garip garip esiyordu. Dümdüz giden geminin güvertesi, sulardan sıyrılıp havalanacaktı neredeyse. Ok gibi fırlayan peki otta, birbirine zıt iki güç savaşıyordu sanki. Biri onu göklere sürüklüyor, öteki de ufukta bir yere doğru çekip rotasından ayırmak istiyordu. O gece Ahab'ın yüzüne bakan, onda da iki gücün çatıştığını görebilirdi. Canlı bacağı güverteyi diri adımlarla gümbürdetiyor, ölü bacağı ise bir tabuta vururcasına sesler çıkarıyordu. Bu yaşlı adam ölümün de üstünde yürüyordu, yaşamın da ama geminin hızına karşın, gemicilerin dört bir yana oklar gibi fırlatılan keskin gözlerine karşın gümüş fışkırtı bir daha görülmedi o gece. Her gemici onu bir kez görmüştü, iki kez değil. Gece yarısı fışkırtısı neredeyse unutulmuşken birkaç gün sonra aynı sessiz saatte yine herkesçe görüldü ama yelken açıp üstüne yürününce yoklara karıştı yeniden. Üst üste birkaç gece aynı şey olunca kimse aldırış etmedi artık ama yine de şaştık bu işe. Ay ışığında kimi zamanda yıldızların altında tek başına göklere fışkıran bu püskürtü bir iki ya da üç gün yok oluyor sonra bizi enginlere gittikçe daha ileriye daha ileriye çekmek istercesine yeniden karşımıza çıkıyordu. Denizcilerin o çok eski boş inançları ve peku otu saran gerçek ötesi hava yüzünden kimi gemiciler birbirinden nedenle uzak yerlerde ve zamanlarda olursa olsun yanına bir türlü yaklaşılmayan bu fışkırtıyı hep aynı balinanın çıkardığına ve bu balinanın da ancak ve ancak mobidik olabileceğine yemin ediyordu. Bir görünüp bir yok olan bu hayalet uzun sürede gemide garip bir korku da yarattı. Bu deniz canavarı bizi haince ardından sürükleyecek, sonra üstümüze saldırıp bu uzak ve yabanıl denizlerde bizi paramparça edecekti sanki. Belirsiz oldukları kadar derin olan bu geçici korkular, havayı ve suları kaplayan huzur içinde büsbütün artıyordu. Tüm bu güzel maviliğin altında şeytanca bir büyü vardı kimine göre. Günler günü suların bezdiresiye tatlı ıssızlığı içinde yüzdük. Bizi, Öcümüzden ayıran denizler, provamızın önünde hiçbir canlılık izi taşımayan bomboş bir dünyaydı sanki. Ama sonunda doğuya doğru dümen kırıp da, ümit burnu rüzgarlarının uğultularına girdiğimiz, dalgalı denizlerde batıp çıkmaya başladığımız, pekuotun fil dişiyle kasırganın göbeğine saldırarak, karanlık suları öfkeyle boynuzlayıp da, küpeştelerin üstünde köpükler, gümüşler, yongalar gibi savurduğu sırada, içinde bulunduğumuz bu kasetli boşluk sona erdi. Ne var ki, daha da korkunç şeylerle karşılaştık bu kez.